فارتقي في الخير وارقاء الفقاء إنها العلياء وتبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الهلا فهجور الأوحال وصعاد في السماء أعوذ بالله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن وآله ومن لا وزدنا وارنا الحق حقا وارنا باطلا في الصالحين Bugün sizinle bizim ilk dersimiz medrese derslerinin başladınız siz Allah'ın izniyle Buhari okumalarını ders olarak saymazsak onu sadece okuyoruz çünkü sözel olarak başladığımız ilk ders bu peki ne işleyeceğiz biz ne zaman bir derse başlasak bir grupla yani bir gruba yeni müslüman olanlara tevhid dersi olabilir veya medrese çalışması iki konuyu mutlaka çok güzel bir şekilde işleriz iki konuyu mutlaka çok güzel bir şekilde işlememiz lazım birinci konu İlim ve ilmin faziletidir. İkinci konu ise ihlastır. Bu yüzden diğer derslere başlamadan önce, Akait derslerine, işte Siyer derslerine ve diğer derslere başlamadan önce bir, bu iki konuyu uzun uzun üzerinde duracağız. Dört ders, beş ders, altı ders bu iki konunun üzerine duracağız. Niçin bunun üzerine duracağız? İlmin fazileti üzerine duracağız çünkü Birkaç gündür işte siz de bizzat içindesiniz, ilim tahsil etmek zordur. Düzenli bir hayat gerekiyor, az uyumak gerekiyor, az yemek yemek gerekiyor. İşte şu son iki üç günde, buraya geldiğiniz günden beri değil mi? Bütün alışkanlıklarınız değişti, uyku saatiniz değişti, yemek değişti. Artı istediğiniz zaman uyuyamıyorsunuz, ne kadar uykunuz gelirse gelsin. İstediğiniz zaman yemek yiyemiyorsunuz, ne kadar acıkırsanız acıkın. Artı bununla birlikte sizin yaşınızdaki gençler dünyanın eğlencesiyle meşgul olurken siz bir evde sanki hapsedilmiş gibi bir odanın içerisinde sadece bir şeyler okumak, bir şeyler öğrenmekle meşgulsünüz. Elbette bu zor bir iş ve bu bir yıllık, iki yıllık değil, belki bir 30 yıl, belki bir 40 yıl, belki 50 yıl devam edecek bir çalışma. Yani siz sadece talebelik döneminde üç yıl, beş yıl bu zorlukları geçirmeyeceksiniz. İmam Ebu Yusuf son nefesinde ilim tahsil ediyordu. Oradaki alimlere soru soruyor ve onlarla müzakere ediyor. Son nefesinde ilim tahsili onu hiç bırakmayacaksın. Hiç bırakamazsın. Bir zorluğa katlanabilmenin en güzel yolu onun getirsin öğrenmektir. Onun meyvesini öğrenmektir. Dünya hayatı zordur. Allah subhanehu ve teala dünya hayatındaki zorluklara katlanmanın semeresi meyvesi olarak ahiret hayatını bize ödül olarak vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de cennetten bahsedilen ayetlerin cennetten bahsetmesinin sebebi budur. Cennetten bahsedilmesinin sebebi budur. Yani ya Rabbi biz senin davana teslim olacağız ve birçok zorlukla karşılaşacağız işkenceyle, iftirayla, dünyanın zevklerinden uzak kalmakla ve ila ahir birçok zorlukla baş başa mücadele edeceğiz de biz ne bizi ne bekliyor? Cennet bekliyor Allahu Teala. İşte aynı şekilde ilim talebesine öncelikle ilmin faziletini bir öğretmemiz gerekiyor. İlim talebesine öncelikle ilim sana ne getirecek? Sen ilim ehli olduğun zaman, ilim yoluna girdiğin zaman bu sana ne verecek? Bunun karşılığında Dünyada ve ahirette sen ne alacaksın? Bunu öğretmemiz gerekiyor ki siz her zorlukta, her uykusuzlukta, her açlıkta, dünya sizi cezbettiği zaman, dünya sizi kendine çektiği zaman ya çıksak, gezsek, biz de başkaları gibi eğlensek, oynasak, internette vakit geçirsek, orada burada çene çalsak, kalbinizi dünya sevgisi size çektiği zaman hemen ilmin faziletini düşüneceksiniz. İlmin faydasını düşüneceksiniz ilmin size vereceği meyveleri o güzel meyveleri düşüneceksiniz ve ne yapacaksınız ilme sımsıkı sarılacaksınız bir müddet sonra ilim o kadar tatlı gelecek ki İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen bir söz vardır vallahi diyor krallar bizim ilimden aldığımız zevki alsalardı onlar ilmi bizim elimizden almak için kılıçlarıyla bize savaş çarlardı. krallar kral demek ne demek tüm dünya onun elinde Bugün Türkiye'nin kralı olsa benim bir kralı olsa 75 milyon onun elinde 75 milyon ona hizmet ediyor. Bir vergi kanunu çıkartıyor dünya kadar para alıyor. Yediği yemediği her şey hizmetçileri eğer diyor o krallar bizim ilimden aldığımız zevki ah bilselerdi. Demek ki ilim krallıktan daha büyük zevkliymiş değil mi? krallıktan daha büyük zevkliymiş. Bundan dolayı biz önce 3 ders, 4 ders, 5 ders ilim ve ehlinin faziletini, ilmin fazileti ve ilim ehlinin faziletini işleyeceğiz. Bunu Şeyh Abdul Kadir bin Abdullah'ın Allah onu ve bizleri hakka isabet ettirsin kendisi şu an Türkiye'de cezaevinde El-Cami' fi Talebel i̇lm Şerif isimli kitabından yapacağız. Bu kitap mükemmel bir kitaptır. Ancak yanlış ve eksik bir tercüme ile Basıldığı için bu kitaptan insanlar Faydalanamamıştır Biz uzun yıllar bu kitabı tercüme edip basmak için uğraştık Allah subhanahu wa ta'la bir türlü bize nasip etmedi Suriye'de ben bunun Tercümesinin büyük bir kısmını bitirmiştim ee, Anlattım ya Tutuklanınca bilgisayarlar Onların elinde kalınca Tamamen komple kayboldu Daha sonra bir, bir daha başladık Tercümesine Bir kısmını kardeşler okuyalım diye aldılar Onlar da kitap olarak basmışlar Berbat bir tercüme, berbat bir çalışmaydı. Allah subhanahu aleyhi bize nasip etmedi. Bu kitap el cami fi talebil ilmi şerif. övlen ilmi, talep etmek. Övülen ilmi nasıl talep edeceğiz? Övülen ilmin talebine dair e, meseleler. Bundan bahsediyor. Biz tabi kitabın tamamını falan işlemeyeceğiz. Sadece ilim ve ilmin fazileti bölümünü işleyeceğiz. Bu arada... E, Yine zaman zaman bu kitabın içinden ilmin adabı, ilmin ahlakını işleyeceğiz. Sabah da size söylediğim gibi ilim neydi? Vehbiydi. İlmin ahlakına, ilmin edebine ne kadar önem verirseniz Allah sizi o kadar çok fıkıh ehli kılar. İlmin bir edebi vardır, ilmin bir ağırlığı vardır, ilmin bir adabı vardır. Nasıl tahsil edilecek, ne yapılacak, ne yapılmayacak bunlarla ilgili yapılması gerekenlere ne kadar önem verirsek... İlim kapılarını bize o kadar çok açacaktır. Zaman zaman biz bu kitaptan yine ilim ve e, ilim ile ilgili bazı meseleleri mütalaa edeceğiz. İlmin ve elinin fazileti bittikten sonra ihlas konusuna gireceğiz. Bukhari'nin başında ilk hadiste söyledik değil mi? Ne demek istiyordu İmam Bukhari? İnne me la'malu bin niyat hadisiyle başladı ya İmam Bukhari. Evet. Ne demek istiyordu? Yani niçin o hadiste başlamıştı? Ee, bir yani ey talebe sen ilme başlayacaksın önce ihlas İhlas olmaksın hiçbir şey makbul değildir bundan dolayı sizin ihlasınızı sağlam tutmak Allah'ın rızası dışında herhangi bir rıza gütmeyin herhangi bir rıza hedeflemeyin diye ihlasın üzerinde de iki veya üç ders veya bir ders bilmiyorum üzerine duracağız bu bölüm bittikten sonra Allah'ın izniyle bir, bu hafta bu bölüm bitecek bu bölümü biz bitirdikten sonra diğer derslere başlayacağız. Allah'a değil mi? Şimdi o halde biz dersimize başlayabiliriz. Burası mukaddimeydi. Konumuz neymiş? Fadlul ilmi ve fadlu ehlihi. İlmin ve ilim ehlinin fazileti. Konumuz buymuş. Neymiş konumuz? Kime? Üç oldu değil mi? Cevap veren? İlmin ve ilim ehlinin Fazileti konumuz bu. Ama önce bugün ilmin bir tarifine gireceğiz. Ne yapacağız? İlmin bir tarifine gireceğiz. Ne diyor? Oku bakalım. Öğlen ilim ile kastedilen. Öğlen ilim ile kast yüzünden, gökyüzünden yüzünden indirilen ilimdir. Dur. Öğlen ilim ile kastedilen, zaten kitabının ismi şeyhin kitabının ismi El Cami'u Fi talebil ilmi şerif Öğlen ilim Öğlen ilimi talep konusu Demek ki ilimler ikiye ayrılırmış. Biraz sonra söyleyeceğiz. Bir ilmi memduh vardır, övülen ilimdir. Bir de ilmi mezmum vardır, yerilen. Yani kötülenen, kınanan ilimdir. Ha, Şimdi bizim ilmin fazileti dediğimiz zaman ilim ile kastettiğimiz övülen ilimdir. İlmin fazileti dediğimiz zaman ilim ile kastettiğimiz nedir? Övülen ilimdir. Şimdi bunun tarifini yapıyor. Övülen ilim ile kastedilen ilimdir gök yüzünden yeryüzüne indirilen ilimdir. Bu da nedir? Vahiydir. O halde öğlen ilim dediğimiz zaman ilk akla gelen nedir? Gök yüzünden yeryüzüne indirilen ilimdir. tamam mı? O da Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği Kur'an, sünnet ve Kur'an ve sünnete müstenit dayanan şer'i ilimlerdir. O halde öğlen ilimler Kur'an ve sünnet ilimleridir. Ve Kur'an ve sünnetten çıkan işte usulül fıkıh, usulül hadis e, ve e, fıkhül hadis gibi diğer ilimlerdir. Allah aşkına değil mi? Övülen ilimle kastettiğimiz burada bizim faziletini anlatacağımız, kendisi hakkında övgü sunulan ilmi anlatacağımız şey gökyüzünden yeryüzüne indirilen, indirilendir. O da Allah'a Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiğidir. İlme iki tane sıfat verdi bakın burada. Bir, indirilen dedi. Unutmayın bunu. Ne dedi? İndirilen dedi. İki, vahyedilen dedi. İkisi aynıdır. Şimdi delil getirecek. Ne yapacak? Delil getirecek. Delillerin üzerinde bu sıfatları bulacağız. Allah subhane ve teala buyuruyor. Ve enzelallahu aleyke. Allah sana indirdi. Bak. İlmin ilk sıfatı neydi? İndirilmiş olması. Ve enzelallahu Aleykel kitabe. Allah sana kitabı indirdi. Allah sana kitabı indirdi. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz ilmi sıfatlandırırken ne dedi? Oku tekrar sen oku. Övülmüş ilmine kastedilen övülmüş ilmine kast edilen gökyüzünden yeryüzüne indirilen. Onun altını çizin bak. İndirilen. Tamam mı? Ee, ilmin birinci sıfatı buymuş. İndirilmiş olması. Gökyüzünden yeryüzüne indirilmiş olmasıydı. Buna delil olarak da bakın ayeti getirdi. Ve enzelallahu aleykel kitabe Allah size kitabı indirdi. Bak bir alimin tanım yapması ve bu tanımla ilgili ayet getirmesi arasındaki bağlantıyı kurun. Anlaşıldı mı? Alimin tanım yaptı, tanım yaparken indirilmiştir dedi. Hemen ayeti getirdi nedir? Ve enzelallahu aleyke'l kitabe vel hikmete. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve allemeke ma'lem tekun ta'lem. Bununla sana bilmediğini öğretti. Bak insan bilmediğini neyle öğreniyormuş? Gökyüzünden indirilen ilimle öğreniyormuş. Oldu mu? Oldu. İlmin tarifi gökyüzünden indirilen ilimdir. Size sorduğum zaman ilmin tarifi nedir? İndirilendir diyeceksiniz. Bunun delili nedir? Nisa suresinin 113. ayetidir diyeceksiniz. İndirilendir ve Nisa suresinin 113. ayeti bunun delilidir diyeceksiniz. Peki delilin delil olma özelliği nedir? Çünkü Allah bu ayette ve sellem bu ayette Allah sana indirdi el kitabe kitabı indirdi ve bununla sana bilmediğini öğretti. Ne yaptı? Sana bilmediğini biz bilmediğimizi övülmüş bir şekilde nasıl öğrenebilirmişiz? Gökten indirilen kitap ile öğrenebilirmişiz. Oldu mu burası? Allah aşkına değil mi gençler? Evet. İlk dersimiz olduğu için belki biraz Ders usulüyle yabancılık çekebilirsiniz. Katılın yani siz de katılacaksınız derse ki anlaşılacak. Bir de ben her zaman söylüyorum. Anladığınız zaman anladığınızı belli edin. Başka derslerin kayıtlarını dinlemişinizdir. dinlemişsinizdir. Arkadaşlara bir anladığınızı belli edin derim ben. Siz de anladığınız zaman anladığınızı belli edin. Böyle boş boş bakmayacaksınız bana. Tamam mı? Ha boş boş bakıyorsanız ben onu anlamadığınızı farz edip tekrar edeceğim. Anlaşılır değil burası? Evet. Heh, indirilen ilim Kur'an'mış kitap'mış kitap bize neyi tavsiye ediyor sünneti tavsiye ediyor ki Sünette peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir biraz sonra bunu söyleyeceğim ve bu ikisinden çıkan diğer ilimlermiş işte e, fıkıh gibi tefsir ilmi gibi hadis ilmi gibi şimdi bak devam ediyor aşağıdaki ayeti şura suresi 52. ayeti sen oku işte böylece sana Kur'an'ı İşte böylece sana biz emrimizle Kur'an'ı ne yaptık? Vahyettik. Şimdi yukarıya tanıma tekrar gelin. Sen oku tanımı o Allah'ın Muhammed'e yukarıda tanımda Muhammed vahyetti ne diyor? Çizin altını bak. Vahyetti. 2 aynı sıfatı bir daha getirdi. Allah'ın Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e vahyetti. Buna delil olarak neyi getirdi? Şura suresi 52. ayet <gülüyor> Biz sana vahyettik Ne yaptık? Biz sana vahyettik Bak yukarıda tanımda ne dedi? Allah'ın vahyettiğidir dedi Şimdi böyle anlatmamın sebebi Metin Arapça olmadığı için ben anlatırken zorlanıyorum Metin Arapça olsa orada Allah'ın vahyettiğidir diyor Allah'ın nedir? Bu nedir? İlmin sıfatıdır. Ey şeyh sen ilmi sıfatlandırdın. İlmi indirilmiş olmakla sıfatlandırdın. İlmi vahyedilen diye sıfatlandırdın. Nedir senin delili? Bak delili getirdi. bak kezelke evhayna ileyke ruhan min emrina. Emrimizden bir ruh vahyettik seni. ettik Dikkat et. Mâ kunte tedrimel kitabu velel iman sen kitap nedir, iman nedir bilgisizdin, bu vahiy sana gelmeden önce, bu ilim sana gelmeden önce, bu bilgi sana gelmeden önce, sen neydin? bilgisizdin, sen bir şey bilmiyordun velakin cealna nuran biz onu bir nur kıldık, ilmine kıldık, nur kıldık, burayı unutmayın biraz sonra buraya değineceğim ilmi nur kıldık nehdi bihi men şau min ibadina kullarımızdan istediğimizi hidayete sevk ederiz. Kimi? Kimi hidayete sevk ederiz? İstediğimizi. İstediğimizi. Demek ki ilim neydir? Ee, Allah'ın dilemesine bağlı. Bak bu da onun delili. Hani dün değil, vesgün demiştim ya ben size. İlim nedir? Vehbidir. Bak dilediğimizi bununla hidayete sevk ederiz. Bu verdiğimiz ilimle biz dilediğimizi ne yaparız? Sevk ederiz. Ve inneke le tehdi ila sıratı müstakim. Hiç şüphesik en doğru yol üzerindesin diyor bu da ikinci ayet bir şey mi diyecektiniz tamam tamam evet ilimin tarifini anlattık. ilim indirilmiş olan vahyedilmiş olandır indirilmiş olan vahyedilmiş olan Allah'ın Resulüne indirilen ise hem Kur'an'dır hem sünnettir Allah Subhane ve Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirdiyse nedir hem Kur'an'dır hem de sünnettir İlim dediğimiz zaman önce bunu tahsil etmeye başlayacağız. Kur'an ve sünneti tahsil etmeye başlayacağız. Biz sizinle derslere başladık değil mi? Cumartesi günü Bismillah dedik. İlk ne başladık? Kur'an okumaya başladık. İlk neye başladık? Çünkü ilim bu ikisidir. Şimdi niçin Kur'an okumaya ve hadis okumaya başladığımızı anladınız mı? Çünkü ilmin tarifi budur. İndirilendir. Madem ilim tahsil etmeye Türkiye'nin dört bir tarafından buraya geldiniz. O halde neyle başlamamız lazım? Kur'an okuyarak başlamamız lazım ve hadis okuyarak başlamamız lazım. Evet. Şimdi şeyh devam ediyor. Allah subhane ve teala bu ayetlerde nebisine indirdiği vahiy ilim olarak isimlendirmiştir. Benim söylediklerimi özetliyor. Vahiy olarak isimlendirdi? Ve bu ilmi ruh ve nur olarak isimlendirmiştir. Ruh olarak isimlendirmiştir. Birden nur olarak isimlendirmiştir. Ruh nedir? Ruh Cansızı canlandıran şeye ruh denir. İnsan normalde cesedi hiçbir faaliyeti olmayan yani normal bir ceset. Düşünün. Ölü diyoruz. Ölüden çıkan nedir? Ruhtur değil mi? Ruhtur. Ruh bir şeye girdiği zaman onu canlandırır. İşte ilmi Allah subhane ve teala ne diye isimlendirmiştir? Ruh olarak delin. İşte Şura suresi 52. ayeti ne diyor? وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ وَكَذَلْكَ وَحَنَا اِلَيْكَ Ruhan <gülüyor> biz sana ruh vahy ettik ve <gülüyor> كذلك ruhayna ileyke ruhan biz sana ne vahy ettik ruh vahy ettik ilmin varlık Allah Subhanahu ve Teala ruh çünkü ruh ölü bedene girdiği zaman canlanır ruhta şunu göreceksiniz cahil ölüdür alim diridir cahil nedir ölüdür çünkü onda o ruh yoktur alim ise diri olandır İlim size geldikçe, ilim sizin bedenize girdikçe sizin canlılığınız artacaktır. Kimin ilmi daha çoksa, yani ruhu ru daha güçlüyse, ruhu daha kuvvetliyse onun canlılığı daha kuvvetlidir. Bu dünyada en güçlü, ve en kuvvetli olan ruhları en güçlü ve en kuvvetli olanlardır. Onlarda kimlerdir? Alimlerdir. İlmin e, alimin ilmi ne kadar yüksekse onun canlılığı, onun ruhu daha kuvvetli yani onun canlılığı daha güçlüdür. Ayetin devamında diyor ki, oelakin al nuran. Biz o ilmin nur kıldık nur. Nur nedir? Aydınlıktır. Nur nedir? Işıktır. Nur nedir? Önünü görebilmeni sağlayan somut bir varlıktır. Allah soyut bir varlıktır. Allah ve Teala ilmine kıldı, nur kıldı. İlmine kıldı. Nur kıldı değil mi? Ve bu nur sayesinde insanlar yolunu görebiliyor. Bak diyor ki bu şekilde nitelendirmenin sebebi ise ölü kalpleri diriltmesi. Ha şimdi biz cahillere ölüler dedik ama onlar ölü mü değil normalde kalpleri ölü. Ne, ne ölü? Kalp ölü. Ve ilim şeye girdiği zaman e, bir insanın ruh girdiği zaman kalp ne yapıyor? Bedene girdiği zaman canlanıyor. İnsanları karanlıktan nura aydınlığa çıkarma sebebiyledir. Allah ve teala kasas suresinin 52. ayetinde ilmi ruh ve nur olarak simlendirmiştir. Bu soru olarak gelecekse. Allah ve teala kasas suresinin 52. ayetinde ilmi ruh ve nur olarak simlendirmiştir. Niçin? Çünkü ilim ölü kalplere girdiği zaman canlanır. O kalbi ne yapar? Canlandırır. Tıpkı ruh gibi İlim karanlıkları aydınlatır. Tıpkı ne gibi? Nur gibi. Tıpkı nur gibi. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Enam suresinin 122. ayeti. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا كَذَلْكَ زُيِّنَ الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْ ve kendisine insan arasında yürüyebileceği bir nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak kimsenin durumu gibi midir? O kimse bu kimseye benzer mi? Öyleyken dirilttiğimiz Allah hamdolsun Rabbim öncelikle bize hidayet verdi. Şu şirk toplumunda, şu küfür toplumunda, şu azgın toplumun içerisinde Allah bize hidayet vererek bizi diriltti ve Allah hamdolsun bir kere daha şimdi siz ilim yoluna girerek her gün yeni bir ilim tahsil ederek Allah ne yaptı? Sizi diriltmeye devam ediyor. Allah sizi diriltiyor. Böyle bir kimse karanlıklar içinde kalıp ve o karanlıkların içinden hiç çıkamayacak kimseye benzer mi? Onun durumuyla bunun durumu bir mi? Hidayete eren hidayete erdikten sonra ilim yoluna giren ve ilim tahsil eden bir kimseyle bir talebeyle daha hidayete girmemiş veya hidayete girse hidayeti bulsa bile ilimle meşgul olmayan bir kimsenin durumu hiç aynı olur mu? Kesinlikle aynı olmaz. Allah Subhanahu ve Teala kâfirlere yaptıklarını bu şekilde süslü göstermiştir diyor. Evet, şimdi Şeyh Abdul Kadir bin Abdul Aziz İbn Hacer'in bir sözünü getiriyor Kitabül İlimde. Siz kitabül ilme başladınız değil mi? Dün başladınız Buharide kitab İlme başladınız. Oradan bir bölüm bu. İlim ile kastedilen mükellefin, dinin emirlerinden, ibadet ve muamelata dair bilmesi gerekenleri kapsayan şer ilimlerdir. İlim ile kastedilen, şimdi şeyh ilmin tarifini yaptı değil mi? Başta ilmin tarifini yaptı. İndirilen dedi, vahyedilen dedi. Bununla ilgili ayetleri getirdi. Şimdi ulemanın sözlerini getiriyor? Neyi getiriyor? Ülemanın sözlerini, kimin sözünü getirdi? Hafız İbni Hacer el Askalani. Hafız İbni Hacer el Askalani. Bukhari okuyorsunuz ya, onu şerh yapmıştır. Türkçesi şu an 15 cilt olarak çıkmış, Arapçası daha fazladır. Türkçesi biraz daha özet olarak çıkmıştır. Bukhari'nin en mükemmel şerhi Hafız İbn Hacer'in şerhidir. Oldukça büyük, devasa bir alimdir, tam bir kütüphanedir bütün bilgiler onda sanki toplanmış gibidir ve ben yani benim zihnimde yani zirve olarak kabul edilebilecek ender birkaç alimden bir tanesidir en zirvedir şimdi Hafız İbni Hacer ne diyor ilim ile kastedilen mükellef mükellef ne demek ne demek mükellef sensin yani Allah'ın sorumlu tuttuğu kişi sen Allah'ın katından sorumlusun değil mi mesela çocuk değil Deli değil Deli mükellef değildir Allah onu sorunu tutmuyor Çocuk mükellef değildir Bunak mükellef değildir mesela İlim ile kast Mükellefin yani senin Benim dinin emirlerinden Neyin emirlerinden Dinin emirlerinden Bizim iş yeri sahibinin emirlerinden değil Anne babamızın emirlerinden değil Dinin emirlerinden İbadet ve muamelata dair İbadet ve muamelat Ne demek ibadet Allah'ın ona kulluk yapmamız için bize emrettiği şeyler namaz, oruç, hac, ve lahir. Muamelat, ikili ilişkiler, Müslüman'ın Müslümanla, Müslüman'ın diğer insanlarla ilişkisi, ibadete dair ve muamelata dair bilmesi gerekenleri kapsayan şer'i ilimlerdir. İlim ile bu kastedilir. Anlaşıldı mı? Tekrar ediyoruz. Bir çok güzel bir tariftir bu. Mükellef olacak mükellefin bildiği şeylere bilmesi gereken şeylere ilim denir neye ilim denilmiş? mükellefin bilmesi gereken çocuğun bilmesi gereken şeylere ilim denmez mesela Allah subhanehu ve teala küçücük çocuğa annesini emmesini öğretmiştir o da ilimdir ama bizim kastettiğimiz ilim o değildir bizim kastettiğimiz ilim mükellefin bilmesi gerekenler bir iki Dinin emirleriyle ilgili bilmesi gerekenler başa kollarla ilgili değil. Dinin emirleriyle ilgili bilmesi gerekenler 3 ibadetle ve muamelatla ilgili bilmesi gerekenler. İbadet ile kastedilen Allah'ın emirleridir. Ona kulluğumuzu nasıl sunacağımız. Muamelat ise birbirimizle ilişkilerimizdir. Muamelat ise nedir? Ticaretimiz, evliliğimiz, dostluğumuz, düşmanlığımız, talebeliğimiz, hocalığımız tamamı bunlara muamelat, muamelat denir, muameleler. Tamam mı? bunlarla ilgili bilmemiz gereken şeylere ne denirmiş? İlim denirmiş. Devam ediyor eee, Hafız İbn Hacer. Aynı şekilde şimdi bu tarifin içinde itikat var mı? Yok. İşte sıfatlar var mı? Yok. Onu, onu söyleyecek. Aynı şekilde bu ilim mükellefin Allah'ın sıfatlarını bilmesidir. Yani Allah'ın sıfatlarını öğrenmek de bir ilimdir. Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken görevleri bilmek bir ilimdir ona her türlü eksikliklerden tenzih etmek yani Allah ve Teala her türlü kusurdan her türlü eksikten her türlü hatadan münezzehtir bunu bilmek ilimdir tüm bunların esasını ise ilimlerin esasını ise tefsir hadis ve fıkıh ilimleri oluşturur tefsir hadis ve fıkıh ilimleri oluşturur diyor İbn Hacer Fethül Bari'de oldu mu Fethül Bari ne Hacer'in kitabı neyin şerhi Bukhari'nin şerhi. Fethü'l-Bari bir şerhi ül bukhari diye. Tamam mı? Bukhari'nin şerhi değil. Evet. Evet. Mutlak olarak ilim dediğimiz zaman mutlak şu. Mutlak ve mukayyet kullanım vardır. Bunu bilin. Hiç kayıt getirmeden, sınır getirmeden, sağına soluna sıfat getirmeden ağzımızdan çıkan kelime mutlak kelime denir. İlim dediğimiz zaman övülen ilim dedik mi demedik? Yerlen ilim dedik mi demedik? Yanına sıfat getirdik mi? Beşeri ilimler, matematik yok. Ne getirdik? İlim dedik. İlim dediğimiz zaman anlaşılan ilim budur diyor işte. Mutlak olarak kullanıldığı zaman tamam mı? Mesela insan mutlak olarak kullanıldığımız zaman herkesi kapsar. Yaşlıyı kapsar, genci kapsar. Ee, çocuğu kapsar, alimi kapsar, kadını kapsar, erkeği kapsar, Müslümanı kapsar, kafiri kapsar. Mutlak kullanım budur, tamam mı? Yanına sıfat getirdiğimiz zaman işte Müslüman insan dediğimiz zaman bak kafirler dışarıda kaldı. Buna da mukayet kullanım denir, bu laflara alışın çünkü siz talebe olacaksınız. Buna ne denir? Mukayet. kayıtlı, kayıtlandırdı, her şey onun içinde değil. Ha. İlim mutlak olarak kullanıldığı zaman ne anlaşılması gerekir? Bu övlen ilim anlaşılması gerekir. Ve bizim de kitabımızda faziletini anlatacağımız ilim bu ilimdir diyor Abdülkadir bin Abdulaziz. Devam ediyor. Bununla birlikte her ilim övülmüş müdür? Övülmemiştir. Her ilim nedir? Övülmemiştir. İlk satıra gelin. İlk satıra gelin. Oku bakalım Abdülkadir ilk satırı bir diyor. Ön sözdür bir diyor. İlk satırda övlen bak ne dedi övülen ilim ile kastediler ha demek ki bu cümleden talebe ne anlayacak bir de yerilen ilim de varmış ne varmış bir de yerilen ilim de varmış evet sıcak mı tamam inşallah yarın veya bir gün bu sıcaklığı gidireceğiz biz tamam onu da çalışmalarını yapıyoruz evet biraz sıcak oldu ama olsun evet ha ne dedik övülen ilim diyor değil mi ne diyor övülen ilim övülen ilim diyorsa demek ki bir de yerlen ilim vardır şimdi onu anlatıyor bununla birlikte bu ilmin dışında başka ilimler de vardır yani övülen ilmin dışında başka ilimler de vardır onlardan bir kısmı mutlak olarak zemmedilmiştir kesinlikle öğrenilmemesi gereken ilimlerdir övülen ilim müşerref ilmin dışında başka ilimler de vardır o başka ilimlerden bazıları mutlak olarak mezmumdur zemmedilmiştir mutlak olarak nedir? zemmedilmiştir bazıları ise bazen övülmüş bazen ölmemiştir. demek ki ilmi kaça ayırdık? üç ayırdık. Övülen ilim zemmedilen, kötülenen ilim, bazen övülen bazen yerlenilir ilmi üçe ayırdık. Övülen ilim zemmedilen ilim bazen övülen, bazen Yerlendim. Öğlen ilmi anladık. Neydi o? İndirilen ve vahyedilendi. Allah subhanehu ve teala indirileni ve vahyedileni ruh ve nur olarak isimlendirdi. Ruh olarak isimlendirmenin senin sebebi ölü kalplere hayat verir. Nur olarak isimlendirmesinin sebebi ise karanlıkları aydınlatır. Özet yaptık. Ha. Şimdi geldik yerlen ilme. Mesela okuyoruz. <gülüyor> Onlar zararı olan ve faydası olmayan şeyi ta'lim ediyorlar, ilim tahsil ediyorlar bak. Ne yapıyorlar? Ve <gülüyor> onlar ilim tahsil ediyorlar. Bakara suresinin bugün sabah okuduk. Bugün sabah son sayfa vettebuu teddüş şeyatin vettebuu ma şeyatin şey. Ee, sayfası. Son okuduğumuz sayfa. Orada ne diyor? Ve taallamune ma kendilerine zarar veren şeyi öğreniyorlar ve kendilerine fayda vermeyen şeyi öğreniyorlar demek ki sana zarar veren ve sana fayda vermeyen ilim neymiş kötü ilimmiş bakın ayetin devamında diyor ki ve alimu bilselerdi leme, lemen işterahu fil ahiretin min helak onu tahsil edenin ahirette hiçbir payı yok ki burada kasteden sihirdir burada nedir Kasteden sihirdir onlar sihiri talim etti mi? Siz şu an mesela Kur'an ilmi öğreniyorsunuz değil mi? Hadis ilmi öğreniyorsunuz. Onlar da ne öğrendiler? Sihir, Sihir öğrendiler. Tamam ha. Bu zemmedilen ilimdir. Zemmedilen ilmin tarifi nedir? Zararı olan ve faydası olmayandır. Meleklerden öğreniyorlar. Diğerlerden öğreniyor. Harut Öğretenler harut ve marut. Öğrenenler o kavim. Hatta Harut ve Marut ne diyordu? Biz fitneyiz, kafir olma dediği halde kendilerine zarar verecek ve fayda vermeyecek şeyi öğreniyorlardı. Bakın. Ama burada asıl anlatacağımız ve Türkçesinde ne demiş? Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak şeyi ne yapıyorlardı? Çizin onun altını. İkinci sayfada ayette öğreniyorlardı. İkinci sayfada. İkinci sayfanın en başında. Evet ayet Kendi kendilerine zarar verecek Ve bir fayda sağlamayacak Bir şeyi öğreniyorlardı ikinci sayfanın başında Ooo tamam tamam Sizinki başka sizin metin başka İkinci sayfada da var birinci sayfada Tamam sizin sizin metin başka özür dilerim Tamam Ben de diyorum niye ikinci sayfanın başında Bunlar arıyor diye tamam Benim elimdeki metin başka bir metin Arapçalı benim elimdeki Tamam mı evet Bakara suresinin yüz ikinci ayeti. Gördünüz mü? Orada ne diyor? Kendi kendilerine zarar verecek ve fayda sağlamayacak şeyi neyin altın öğreniyorlardı. Bak ilim tahsil ediyormuş onlar. E, i̇lim tahsil etmek faziletli değil mi? Faziletli. İlim tahsil etmek ne? Fazilet. Peki bunlar fazilet aldılar mı? Hayır. Devamında diyor ki onu her kim satın alırsa o ilmi her kim talep ederse onu alanın ahirette hiçbir nasibi yok. Ha, demek ki niçin? Kendilerine zararı var ve faydası yok. Sana zararı olan ve sana faydası olmayan ilmi öğrenmek nedir? Boş ve batıl. Mesela adam futbol ilmi öğreniyor. Bu mezmum ilimdir. Futbol öyle değil mi? Yıllarca gidiyor onun kursunu alıyor bilmem ne. Ya bak bu mezmum. Burada sikirdir. Diyor ki ayette Allah burada zararı olan ve faydası olmayan şeyin ki burada kastedilen sihirdir ilim olduğunu bildirmiştir. Bak bu ayette sana zararı var ama faydası yok. Allah bunun ne olduğunu bildirdi? İlim olduğunu öyle değil mi? Ayette bunun ilim olduğu geçiyor. Ama bu nedir? Faydalı olmadığı için Allah subhane ve teala bunun mezmum zemmedilmiş ilim olarak simlendirdi. Devam ediyoruz. Bir başka konu bir başka ilim. Yine kafirlerin Kafirlerin yanında bir ilim var mı? Mesela şu an günümüz mürciyesinin ilmi var mı? Var. Muhtezillerin hadis karcılarının ilmi var mı? Var. İlahiyatçı profesörlerin veya ekrana çıkan dünya kadar hocanın ilmi var mı? Var. Bunların hepsinin ilmi var. Peki bunlar bu ilimle ne yapıyorlar? Tevhide karşı koyuyorlar. Biz tevhide anlattığımız zaman onlar kendi ilimleriyle ne yapıyorlar? Tevhide karşı delil getiriyorlar. Sen diyorsun ki Allah'ın hikamine hükmetmek vaciptir. Adam diyor ki Maide suresi 44. ayetinde İbn Abbas böyle demiştir. Bak ilimle geldi sana. Sen diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymak vaciptir. Adam diyor ki işte sünnet şöyledir yok Kur'an bize yeter tek kayna Kur'andır. Bizim karşımıza hep neyle geliyorlar? Onlarda ilim var mı? Tamam bakın ayet dedik kadın. Felem ma caattum rusuluhum bil beyyinat onlara resulleri beyinelerle gelince min ilmi yanlarında ilimle oyundular yanlarındaki ilimle kendilerinde olan ilimle rasullere karşı geldiler Mümin Suresi 83. ayet. Rasullere karşı gelirken neye güvendiler? Kendi ilimlerine güven. Bak onlarda ilim varmış. Peki onlar övülmüş mü yerilmiş mi? Vaha tabihi bihi ve o alay ettikleri şey onların etrafını yaptı verdi. Bak onlarda da ilim var. Ama o ilim övülmüş ilim değildir. Bundan dolayı günümüzde tevhid akidesine sahip olmayan kimseler ne kadar profesör olursa olsun ne kadar alim olursa olsun ne kadar hadis ezberlerse ezberlesinler onlar bu ilimleriyle tabutları savunmaktalar. Tabutların ordularını savunmaktalar. Şirki ve küfrü Allah'ın dinindenmiş gibi göstermektedirler. Bir ibadet bilinciyle anayasa oya atacağız diyen adamın Elbette ilmi var ama bu ilim sihir ilmi gibi ya da geçmiş kafirlerin resullere karşı koyarken elde ettikleri ilim gibi mezmum bir ilimdir. O bu ilimle hiçbir fayda sağlamayacak. Allah subhanehu ve teala diyor ki o güvendikleri ilim var ya o dalga geçmeleri onların etrafını kuşatı verecektir diyor. Allah subhanehu ve teala bizi böyle ilimden korusun kardeşler. Evet. Kaça ayırdık ilmi? Üç. Dört oldu. Kaça? üç ayırdık. Evet. ilmi kaça ayırdık? 3 ayırdık. Birincisi neydi? Övülen. İkincisi? Zemmediler. Üçüncüsü? Övülen ve zenmediler. Bazen övülen bazen zemmediler. Şimdi üçüncüye geldik. Mutlak olarak övülmeyip şey şöyle tarif yapalım. Yanlış oldu üçüncüsü. Ee, bazen övülen bazen zemmedilen değil de mutlak olarak kesinlikle övülen değil bazı durumlarda övülen nedir? Bazı durumlarda övülen ilim. Buna geldik şimdi. Mutlak olarak övülmeyip bazı durumlarda övülen ilim ise bu dünyada kişiye fayda sağlayan farz-ı kifaye olan ilimlerdir. Nedir? Farz-ı kifaye. Ne demek farz-ı kifaye? Farz ikiye ayrılır. Farz-ı ve farz-ı kifaye. Farz-ı herkese tek tek vaciptir. Allah bir şeyi farz-ı ayn kılmışsa herkes tek tek yapacak. Farz-ı kifaye ise herkese tek tek emir değil, ümmetin tamamına emirdir. İçlerinden bir kısmı yerine getirirse diğerlerin üzerinden sorumluluk kalkar. Mesela örnek verelim farz-ı ayn veya farz-ı basit bir örnek vereyim anlaşılsın diye. Ben size diyorum ki herkes şu sureyi ezberleyecek. Bu farz-ı ayn'dır sen de ezberleyeceksin sen de ezberleyeceksin sen de sen de sen de herkes tek tek ezberleyecek. bu farz diyorum ki akşam saat sekizde yemek hazır olsun bu kime önelik emir tamamınıza yönelik emir bir kişi yaparsa diğerleri görevden kurtulur farzı kifaye işte farzı kifaye olan ilimler mesela astronomi ilmi müslümanların gelişmesi için önemli bir ilimdir bazı müslümanlar bunu bilirse diğerler üzerinden sorumluluk kalkar Mesela tıp ilmi, mesela mühendislik ilmi veya buna benzer dünyevi ilimler faydası olan, zararı olmayan, faydası olan e, ve Müslümanlardan bir kısmının öğrenmesi gereken ilimlerdir. Ziraat, sanat, tıp gibi ilimlerdir diyor. Evet. Mesela alim olmakla Ne olmak? Onu anlatacağım şimdi. Şimdi farzı kifaye ile farz alim arasında şu fark var. Farz kifaye Müslümanlardan bir kısmı yeterli derecede öğrenirse diğerler üzerinden kalkar. Ama Müslümanların bir kısmı yeterli miktarda Müslüman bunu öğrenmediği zaman diğer Müslümanlar da ondan sorumlu olur. Mesela şunun gibi ben ne dedim? Akşam 8'de yeme hazırlayın yeme oturacağız dedim değil mi? Ya da medreseyi temizleyin dedim. Bu kime yönelik emirdi? Hepinize. Bir kişi yaptığı zaman bir kişi yerine getiriyorsa o görevi sizin hepinizden sorumluluk kalkıyor. Bir kişi yerine getirmediği zaman tamam mı? hepiniz sorumlu oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'de tevhid ilmini bilen delilleriyle anlatabilecek yeterince Müslüman hoca var mı? Yetiyor mu Türkiye'ye yetecek kadar? Tüm Müslümanlar bundan dolayı günahkardır işte. Tüm Müslümanlar bundan dolayı günahkardır. Anlaşılı değil mi? Yani Allah Subhanahu ve teala tevhidi bilmemizi ve tevhidi anlatmamızı emretmiyor mu? Türkiye'deki Müslümanların veya Konya'daki Müslümanların veya Hatay'daki Antep'teki Müslümanların ihtiyaçları kadar onlara yol gösterebilecek, yön gösterebilecek ve tevhid ilmi anlatacak yeterince hoca var mı? Yok. Tüm Müslümanlar sorumludur bundan dolayı. İnşallah siz bu yola giderek bu sorumluluktan Allah Subhanahu ve teala'nın katında kurtulmak için bu sorumlulukla girdiniz. Siz bu sorunları yerine getirdiğiniz zaman ümmetin günah, günahkar olmasının da önüne geçeceksiniz. Mesela sizin memleketinizde tevhidi ilimle anlatacak hiç hoca yok. Sen bunu tahsil edip yerine getirdiğin zaman diğer Müslümanların önü üzerinden de o sorunları ne yapacaksın? Kaldıracaksın tıpkı medreseyi temizleyin dediğimde. Sen temizlediğin zaman beşin üzerinden ne yaptı? sorumluluk kalktı. Aynı bunun gibi. Anlaşıldı mı? Evet. Devam ediyoruz. İki diyor. İki. Neymiş ikincisi bakalım bir. Ha ilmin tarifini yaptı. Neyi yaptı? İlmin tarifini yaptı. Burası bitti. İki. Şimdi de alimin tarifini yapalım. Faziletlerine, mevkilerinin yüceliğine ve sevaplarının büyüklüğüne dair deliller varit olan, delil gelen ilim ehline gelince ilim ehli kimdir? Faziletine dair birçok delil var mı ilim ehlinin? Var. Büyük ecir işlediklerine dair ilim ehli büyük ecir işliyor, büyük sevap kazanıyor. Bununla ilgili birçok delil var mı var? İşleyeceğiz. Dereceleri çok yüksektir ilim ehli. Evet. Peki kimdir bunlar? Tarif ediyor. Bunlar bu şerefli ilmi taşıyan, kendisi amel eden, insanlara da bunu tebliğ edendir. Alimin iki tane vasfını getirdi. Bir. Kendisi ne yapan? Bununla amel eden. iki bunu tebliğ edene ne denir? İlim ehli denir. İlim ehlinin iki tane vasfı olacak. Avamın bir vasfı vardır. Avam öğrendiğini ne yapar? Amel eder yeter. Avam ne yapar? Öğrendiğini amel eder yeter. Ama ilim ehlinin sadece amel etmesi yeterli değildir. Yani siz... Allah izin verirse ilim tahsiline devam ettiniz. Yıllarca okudunuz. Üç yıl, beş yıl, iki yıl neyse. ilim tahsil ettiniz. Tamam. Ben eve gideceğim. Ticarete atılacağım. Sabah işime gideceğim. Akşam eve geleceğim. Ve akşam oturacağım. Çoluğumla, çocuğumla e, meyve yiyeceğim. Yatacağım. Sabah da şey yapacağım. Tekrar işime gideceğim. Emirlerin yerine getireceğim. Yasaklardan kaçınacağım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım derseniz siz günahkar olursunuz bu avam için yeterlidir bu ne için yeterlidir avam sabah işine gelecek mesela ben kardeşlere diyorum fazla abartmayın işinize gidin akşam evinize gelin çolunuzla çocuğunuzla ilgilenin farzları yerine getirin haramlardan kaçının bitti güzel bir müslüman olursunuz avam bununla güzel müslüman olur ama ilim ehli olmaz Allah ilim ehlinden söz aldı ne aldı onu beyan edeceksiniz onu, onu insanlara açıklayacaksınız avamın bir vasfı vardır öğrendiğine amel edecek ilim iki vası olmak zorundadır bir amel edecek iki onu beyan edecek beyan olmadığı sürece sadece amel ilim ne yapmaz kurtarmaz sadece amel ilim kurtarmaz ve öncelikle ne olması lazım amel olması lazım Allah subhanahu aleyhi buyuruyor Ya eyyüllezine amel Ey iman derler Lime tekulune ma la Niçin yapmayacağınız amel etmeyeceğiniz şeyler söylüyorsunuz ki? Mesela ilmi, ilmi Beyan ediyor değil mi? Ama kendisi yapmıyorsa bu zemmedilmiştir Bu kişi alim değildir Bu kişi ne değildir? Alim değildir Alimin tarifi bir ilmiyle amel edecek iki ilmini yapacak insanlara? Tebliğ edecek, insanlara ulaştıracak. Kevura makten indallâhin teqûlû mâ Bil, yapmadığınız şeyleri söylemeniz. Allah katında büyük bir nedir? Sorumluluk sorumluluktur. Bu ve buna benzer delillerden anlaşılan olur ki, Övülmüş olan alimler, ilmiyle amel eden alimlerdir. Övülmüş olan alimler, ilmiyle amel eden alimlerdir. İlmiyle amel etmen ise, fazilet sahibi değil bilakis zemmedilmiş kötü bir insandır Allah subhanehu ve teala bu kimseleri cahil konumuna indirmiştir ilmiyle amel etmeyen kimseyi ne yapmıştır cahiller mesabesine indirmiştir evet evet Allah böyle kimseleri onlar ilim tahsil ediyorlar aynı ayet Ma onlar kendilerine zarar veren ve fayda vermeyecek şeyi tahsil ediyorlar. Ve Allah katâni Onların ahirette bu aldıklarından dolayı hiçbir nasibi yoktur. Ve bi isemâşral bi Onların e, o satın aldıkları şey ne kötüdür? Bak dikkat edin. Ayetin başına ne dedi? Öğreniyorlardı. öğreniyorlardı ayetin o kısmının altını çizin öğreniyorlardı ikinci şey Bakara suresinin yüz ikinci ayeti öğreniyorlardı şimdi ne yapıyormuş onlar ilim tahsil ediyormuş devamında diyor ki hakkıyla bilselerdi keşke bilselerdi ne, ne diyor keşke bilselerdi keşke bilseydi demek kime söylenir cahile söylenir değil mi bak onlar ilim tahsil ettiler Allah subhanetine onlara ne dedi Keşke bilseler de demek ki her ilmi almak kişiye alim yapmıyor. Yani kişinin ilim tahsil etmesi onu alim yapmıyor. Bir faydalı ilmi tahsil edeceksin, iki onunla amel edeceksin, üç onu beyan edeceksin. Şeyhülislam İbn-i şöyle der. Müslümanların zihinlerine yer etmiş bir gerçek vardır. Yani Müslümanların zihninde, Müslümanların kalbinde yer etmiş kat'i bir gerçek vardır. Kesin bir gerçek vardır. Resullerin varisi olanlar, kimdir resullerin varisi olanlar? Nebidir. Nebilerin varisi kimdir? Alimler. Alim el enbiya Alimler nebilerin varisidir. Nebilerin varisi, resullerin varisi olanlar amelle Allah'a ve Rasulüne davet ile dini ayakta kimselerdir. Ha, bunlar kimmiş? Alimin tarifi amel ederek ve davet ederek dini ayakta tutar. Alim hem amel edecek hem de davet edecek. Böylece din alim vasıtasıyla ayakta duracak. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi. Bunları yapanlar da Resulullah'ın yolunu hakkıyla izleyenlerdir. Ve bir hadiste geçtiği üzere ilerideki derste de gelecek. Bu bölümde gelecek. Dördüncü veya beşinci derste gelecek. Hadiste onlar suyu içine alarak bol miktarda bitki ve ot yetiştiren böylece kendisi de güzel olan insanların da yaralandığı güzel toprağa benzetilen hayırlı kimselerdir. Şunu demek istiyor. Hadis-i şerifte insanlar dört kısma benzetiliyor. O üç kısmı anlatmayacağım. Bir kısmı bir topraktır. O toprağa su isabet ettiği zaman hemen oradan bitki çıkar. Hemen oradan ne çıkar? Bitki çıkar. İşte alime ilim gökten gelip onun o ruh Alimin kalbine girdiği zaman dışarıya ne çıkar? Bitki. O bitkiyle kastetilen nedir? Amel çıkar, davet çıkar, tebliğ çıkar. İşte hayırlı kimseler budur. İlim gökten yeryüzüne ne gelir? Bir ilim gelir bir de yağmur gelir kardeşler. Bir ne gelir? İlim gelir yağmur gelir. İlimle yağmur birbirine çok benzer. Yağmur bir toprağa isabet eder. Önümüzdeki derste de anlatacağız. Biz bu konumuzla ilgili kısmı anlatalım. O toprak, o ilmi, hemen yağmuru hemen kabul eder. Hazırdır. O yağmura nedir? Hazırdır. Hemen kabul eder ve dışarıya ne çıkar? Bitkiler çıkar, yeşillikler çıkar, meyveler, ağaçlar, incirler, taneler çıkar değil mi? İşte övülen alim de böyledir. Ona gökten ilim gelir. İlim geldiği zaman dışarıya amel çıkar, tebliğ çıkar, davet çıkar, iyili emir, kötülükte nehi çıkar övülen alimde böyledir evet bu kimseler bir taraftan dinde basiret sahibiyken bir tarafta da davet konusunda kuvvet sahibidir alimin iki vası vardır basiret ve kuvvet hocam delil ne bunun alimin iki vası olması lazım bunun deliline gelecek şimdi Allah subhane ve teala şöyle buyuruyor bizim kullarımızdan İbrahim'i İshak'ı ve Yakub'u da zikret Neydi onlar? Eyd ve ebsar yani basiret kuvvet sahibiydi. Neydi onlar? Basiret sahibiydi ve kuvvet sahibiydi. Devam ediyoruz. Bu ayette geçen eyd kelimesi Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda kuvvetli. Ebsar kelimesi ise Allah'ın dinde basireti ifade eder. Zaten hak ancak basiret sayesinde idrak edilir. Kuvvet sayesinde tebliğ edilir ve infazı yani insanlara ulaştırılması gerçekleşir. Demek ki alimin bir ait kuvvet bir de basiret. Yani kuvvet ve basiret olması lazımmış. Basiret ile kastedilen onu idrak etmesi, onu amel etmesi. Kuvvet ile kastedilen onu tebliğ etmesiymiş. İmam Şatibi şöyle der. İmam Şatibi kimdir? En bir alimdir, Malikidir. Muvafakat diye Usulü'l Fıkı, daha doğrusu Usulü'l Fık'te de Şeria, şeriatın maksatları Üzerine yazılmış mükemmel bir kitap vardır. Bizim programımızda vardır bu kitap. Usulü fıkıh bittikten sonra muvaffakat okuyacağız. Üzerine de bir benzeri yazılamamıştır. Mükemmel bir kitaptır. Üzerine de ne yazılamamıştır? Bir benzeri yazılmamış bir kitaptır. İşte Şatibi bu kitabında diyor ki şeriat nazarında, şerii esaslarda Kur'an ve Sûret'e göre ilim nedir? Sadece Ne demek vesile? Asıl değil aracıdır. Asıl değildir. Mesela sen buradan, siz Antep'ten buraya neyle geldiniz? Otobüs asıl değildir. Asıl Konya'ya gelmektir. Otobüs vesiledir. Otobüs nedir? Sadece bir vesiledir. Asıl değildir otobüs hiçbir zaman. Ha demek ki ilim asıl değilmiş. Ne değilmiş? O zaman önce ilmi hedeflemeyeceksin. Ne yapmayacaksın? İlmi hedeflemeyeceksin. Hocam biz ilmi hedeflemek için buraya geldik. İlmi hedeflemek için gece gündüz uyumuyoruz. İşte aç kalıyoruz. Bizi bir eve kapattın. Orada kaldık biz. İlim e, ilim asıl değilse ne olacak? Okuyalım bakalım ne diyor. Hiçbir zaman bizzat kastedilen ilim değildir. Maksut değildir. Maksut ne değildir? İlim değildir. İlim hiçbir zaman ne değilmiş? Kast edilen değildir. Onu kastetmeyeceğiz. Peki neymiş? İlim sadece amele götürmek için bir vesileymiş ha biz neyi kastedeceğiz ameli biz ilim mü tahsil ediyoruz şu an evet tevhid davetini yaymayı kastedeceğiz tevhidi en güzel şekilde anlamayı kastedeceğiz tevhidi en güzel şekilde yaşamayı ve Allah'a nasıl ibadet edeceğimizi öğrenmeyi delille Allah'a ibadet ibadeti öğrenmek bizim kastımız bu ilim asıl vesile değil ilim otobüs. Gideceğiniz yer ise ameldir. Gideceğiniz yer ise nedir? Ameldir evet. İlmin faziletine dair varit olan bütün deliller ey talebe. Sen önümüzdeki derste ilmin faziletini öğreneceksin. İlim seni meleklerden üstün kılar diyeceksin. İlim dünyada en faziletlidir diyeceğiz. Ama bu konuda getirdiğimiz bütün deliller neye bağlı biliyor musunuz? İlmin faziletine dair varit olan bütün deliller kişinin onunla amel etmesine bağlıdır. Neye bağlı? Onunla amel etmesine bağlı. Oldu mu? İlim çok faziletli evet. Onunla amel edersen faziletli. Evet. Tamam bu kadar yeter inşallah. Bundan sonra Şeyh Abdülkadir ne yapacağını anlatıyor. Bu kadar yeter. Neyi öğrendik? Hemen özetleyelim. İlmin tarifini ve alimin tarifini öğrendik ilim indirilendir vahyedilendir ilmin indirilen olduğuna dair delil Nisa suresinin 113. ayetidir vahyedilen olduğuna dair delil kasas suresinin 52. ayetidir Allah subhanahu teala En'am suresinin 122. ayetinde bu indirilen ilmi bu vahyedilen ilmi nur ve ruh olarak sıfatlandırmıştır Nur olarak sıfatlandırılmasının sebebi karanlıkları aydınlığa çevirmesidir. Ruh olarak sıfatlandırılmasının sebebi ölü kalpleri diriltmesidir. Övülen ilimine kast edilen Kur'an, sünnet ve bu ikisinden varit olan bu ikisinden çıkan ilimlerdir. Bir de mutlak olarak yerilmiş ilim vardır. Onun sıfatı ise sana zararı olan ve faydası olmayandır. Sana zararı olan ve faydası olmayandır bu yerilmiş bunu tahsil ettiğin zaman günahkar olacaksın bunun delili Bakara suresinin 102. ayetidir onlar ilim tahsil ettiler ve yeteallemune ilim tahsil ettiler ama o ilmin sıfatı ne zararı var faydası yok işte sihir ilmi karıyla kocanın arasını birbirinden ayran ilim tahsil etti onlar zararlı bir ilim tahsil ettiler anlaşıldı mı evet üçüncü ilim ise farzı kifaye olan ilimdi bu zararı olmayan, faydası olan, bazı durumlarda nedir? Faydası olan, farz-ı kifaya neydi? Müslümanlardan bir kısmı yerine getirdiği zaman bir kısmının yapmasına ihtiyaç olmayan ilim demek idi. İlmin tarifini bu şekilde bitirdik. Geldik alimin tarifine, alim bu şer'i ilimleri tahsil eden, bununla amel eden ve bunu beyan eden, bunu tebliğ eden idi. Bunu tebliğ etmeyen, bunu beyan etmeyin veya bununla amel etmeyen alim cahil konumuna indirildi Enam suresinin 102. ayetinde. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ve ahru dava enel hamdulillahi rabbil alamin. Şahadet. Dile